müjdesine inşallah nail olmuşlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ın evlerinden bir evde mescitlerinden bir mescitte bir topluluk bir araya gelir de orada Allah'ın kitabını okurlar, müdarese ederler, anlamaya çalışırlarsa Aleyküm Selam Allah'a Berekatühü. Onların üzerine, üzerine sekinet iner. Onların üzerine rahmet iner. Onların üzerine huzur iner. Onları, o meclisini melekler kuşatır. Yani yeryüzünde gezen, ilim meclislerinde dolaşan melekler vardır. O melekler o meclisi kuşatır. Ve Allahu Teala bunlardan daha da güzeli, o mecliste bulunanları kendi katında ne yapar? Zikreder, anar. İlim meclisine gelip, orada bulunmanın tek fazileti bu olsa bile, hırslı olmak, azimli olmak gerekir. Bu bile Yusuf abi'nin dediği gibi insanı kurtarır. Ancak bunun üzerinde ne yapmamız gerekiyor? Buraya gelmekle yetinmeyip daha ciddi olarak kalem kağıt alarak, not alarak, ezberleyerek, gayret göstererek yol kat edip, mesafe kat edip insanlara, kendimize ve insanlara faydalı olmamız gerekiyor. Uzun bir aradan sonra İmam El-Şeyhü El-Albani Rahimahullah'ın Ahkamul Cenâiz ve Bida'uha adlı kitabına tekrardan geri dönüyoruz. Cenaze bahsi, cenazenin hükümleri, cenaze ile alakalı hükümler ve cenazelerde yapılan bidatler. Bayağı bir yol katettik bu kitapta. Kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Şeyh Albani Rahimahullah, dua bahsindeydik. Diyor ki, Imam Şevkani'den naklediyor, ile alakalı. Cenaze bahsindeki, biliyorsunuz üçüncü tekbirden sonra ne var? Cenaze duaları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan, ondan sabit olan duaları Şeyh Albani Rahimahullah burada kitabında zikretmişti. Bizler de onları sizlerle paylaşmıştık. En azından onlardan bir tanesini ne yapmalıyız? Ezberlemeliyiz. Bugün maalesef birçok insan cenaze namazına gittiğinde, cenaze namazını kıldığında görüyorsunuz, bakıyorsunuz ki cenaze duasını bilmiyorlar. Cenaze duasını bilmiyorlar, ezberlememişler. Bu da bu asrın insanının bu dine, Müslüman kardeşine ne kadar önem verdiğinin bir alameti aslında. Şeyh Albani Rahimahullah, İmam Şevkani'den bize Naklediyor. Diyor ki İmam Şevkani وَعْلَمْ اَنَّهُ Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şevkani diyor ki bazı fıkıh kitaplarında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmayan cenazede okuna, okunması tavsiye edilen bazı dualar sabit, zikredilmiş. وَالتَّمَسُّكُ بِثَابِتِ عَنْهُ اَوْلًا Ama diyor ki İ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan bu Şeyh Albani rahimehullah kitabında da bizlere naklettiği gibi bu hadislerle sabit olan duaların diyor okunması nedir? Evla. Daha evladır. Kultu, Şeyh Albani İmam Şevkani'yi takip yapıyor. Diyor ki ben de derim ki Mala a'taqidu annahu wajibun ala man kana ala ilmin bima warada anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de diyor, itikad ediyor. inanıyorum ki şey kalvan diyor ki kim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle duaların varit olduğunu bildiyse artık ona bu duaları okuması nedir? Vaciptir, farzdır diyor. Fal udulu anhu eyna idin yuhsha an yahuk an an an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini bildikten duyduktan sonra ondan vazgeçen bir insanın durumu şu ayetteki olanlara benzer sizler ne yapıyorsunuz daha çok hayırlı olan ile daha az hayırlı olanı değiştiriyor musunuz daha az hayırlı olanı mı tercih ediyorsunuz Ayetinde olduğu gibi. Yahudilere iniyor bu ayet. Ama ayetin nuzul sebebi Yahudiler olsa da ifade ettiği mana umum. İfade ettiği mana umum. allah Teala size ne yapmış? Bir hayır indirmiş. Ne o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazdaki yapmış olduğu dualar. Siz ne yapıyorsunuz? Bu duaları bırakıp kendi başınıza göre, kendi kafanıza göre dualar okuyorsunuz. Şeyh albani buradaki görüşüne vacip diyor bilen kişi için. 83. meselede Şeyh Albani rahimehullah diyor ki son meyusellemü teslimeteyn artık üç tekbirde dua okuduk. Sonra 4. tekbir alındı. Allahu ekber dendi. Orada sukut ediyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Teslimeteyn sağa ve sola selam veriyoruz. Nitekim sadece sağa verebileceğimiz ve onunla yetineceğimiz gibi. Az sonra onun zikrine de İkisi de sünnet. Aynı diyor. Farz namazda olan selam gibi ne yapılır diyor şey kabran rahimehullah? Sağ ve sola iki tane selam verilir. Neden dolayı? Li <gülüyor> hadis Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu şu hadisten dolayı. Diyor ki Abdullah İbn Mesud, "Salatu hilalin kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yefaluhunna." 3 özellik, 3 ibadet, 3 haslet vardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve bunları sürekli yapıyordu. تَرَكَهُ النَّاسُ Ama diyor bugün insanların bazıları bunu ne yaptı terk etti. اِحْدَاهُنَّ teslimu, عَلَى الْجِنَازَةِ mislut teslimi فِي سْفَلَاهِ اِحْدَاهُنَّ Yani aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu bu üç özellikten, yapmış olduğu üç ibadetten bir tanesi nedir? Cenaze namazında da aynı normal farz namazda veyahut da sünnet namazda yapmış olduğu selam gibi selam vermek. Tabi bu ifade... Bu ifade, Abdullah bin Mesud'un ifadesini nereye de çekebiliriz istersek? Tek selama da çekebiliriz. Niye? Da Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabit olan ondan sahih rivayetlerde de biliyoruz ki bazen namazdan ne ayrılırdı? Tek selamla da ayrılırdı. Yani sağ selam veriyor. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ondan sonra üst, üç kere istiğfar edip Allah'a emanet selamun keselam diyor. Dilerse yerinde oturuyor. Dilerse kalkıp gidiyor. Bu da sabit. Aleyhisselatü vesselam Nerede? Evet. Tek selam veriyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sabit. Ama burada galip olan Abdullah bin i Mesud'un buradaki e, kastettiği ilim ehli bunu bu şekilde zikrediyor. Diyor ki buradaki mahhud olan, bilinen selam nedir? Sağ ve sola selamdır. Demek ki bu hadisten de anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Cenazede Bazen yani sağa sola selam verirdi. Bazen sadece sağa selam vererek yetinirdi. İkisi de sünnet. Şimdi buradan hacca giden, umreye giden Türk hacıları Suudi Arabistan'daki tek selam verme sünnetini görünce şaşırıyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Diyorlar ya Allah Allah böyle tek sağa selam mı olur? Hatta kendileri ne yapıyorlar? bir de sola selam veriyorlar. Çünkü bilmiyorlar sünneti o konuda öğrenmemişler. Sünnette az sonra da gelecek ee, sağa ve sola selam vermenin sabit olduğu gibi sadece sağa selam vermekte sabittir. Bununla alakalı Abdullah ibn Mesud hadisiyle alakalı Şeyh Albani Rahimallah bir şahit zikrediyor hadise. Nedir şahit? Hadisi destekleyecek nitelikte, kuvvetleyecek nitelikte, teyit olacak nitelikte başka sahabeden rivayet ondan rivayetlere şahit deniyor. Ama aynı sahabeden olsaydı ona ne deniyordu? Mesela elinizde bir hadis var. Bir sahabeden. Yine o sahabeden başka yolla başka bir hadis daha gelerek ne yapıyor? O sizin asıl olan rivayetinizi destekliyorsunuz. Buna ne deniyor? Mutabaat deniyor. Yani bu ne yaptı hadisi? E, Mutabahat ile başka bir yolla sahabenin aynı sahabeden ancak başka bir kanalla gelen rivayetle ne yaptı? Hadisi de buna mutabakat. Şahit ise, şahit seney, başka sahabeden, başka sahabeden gelen rivayetler. Ama konu aynı konu. Konu aynı konu. Diyor ki <gülüyor> İbrahim <gülüyor> el Hejri, "Kale emmena Abdullah ibn Abi Aufa ala cinazeti ibnetihi." Abdullah ibn Aufa ne yaptı diyor bize imamlık yaptı. Cenaze namazını kıldırıyordu. Kimin cenazesini kıldırıyordu? Abdullah ibn abi Ebi Evfa, Kızının cenazesini kıldırıyordu. Femmeke fesaaten diyor. Bir süre, bir zaman, bir müddet bekledi. Hatta zananna ennehu seyukabbiru sen Yani dördüncü tekbiri alıyor, bekliyor. Zannetti ki diyor beş tekbir alacak. Hatırlarsanız rivayetlerde ne vardı? Beş tekbir, yedi tekbir. Değil mi? Bunların hepsi sabit. Sımmas sellem an yeminihi ve an şimâlihi. Sonra diyor ne yaptı? sağına ve soluna selam verdi. Felen <gülüyor> men ayrılınca namazdan namazı bitirince kulnalehu ma hadha yani sen ne yaptın Sağına ve soluna selam verdin. Hal inni la azidukum ala <gülüyor> ma raaitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğüm şeyin üstünde, fazlasında, ziyadesinde bir şey yapmadım diyor. <gülüyor> bu rivayet Beyhak'ı rivayet ediyor. Ancak diyor ki Şeyh Ablani Rahimahullah bu rivayet zayıf bir rivayettir. Ancak dediğimiz gibi zayıf olan rivayetler şahit olarak ne yapılabiliyor? Aslı desteklemek için kullanılabiliyor. Çünkü elimizde bir asıl var. Abdullah İbn-i rivayeti. Zahif bir rivayet. Başka bir kanaldan konuyla alakalı zayıf bir rivayet gelince ne yapılabilir? Bu zayıf rivayet o asıl olan şeyi desteklemek adına burada zikredilebilir. Kimin görüşü iki teslim iki selam vermek diyor Şekalbani vakadza ila teslimeteyn el hanafiye. Hanefi mezhebinde cenaze namazı da selam vermek hükmüyle alakalı Hanefi mezhebinin görüşüne iki selam vermek sağa ve sola. Aynı şekilde İmam Ahmed İbn Hanbel'den bir rivayette de bu şekilde. Biliyorsunuz İmam Ahmed İbn Hanbel'den birçok konuda ne var? İmam Ahmed İbn Hanbel'in birkaç rivayeti var. Ondan rivayet olunan bir rivayete göre de ne? Ahmet ibn rivayetine göre iki tarafa da sahabe sola selam verilebilir. Aynı şekilde Şafi'iye, İmam Şafii'nin de görüşü, Şafii mezhebinin görüşü de budur. Diyor. Evet. Şeyh Albani 84. meselede diyor ki, Ve yecozul iktisaru ala teslimetil ula fekat. Sadece tek bir selam da verilerek bununla yetinile bilinir. Çünkü bu Ebu Hureyre rivayeti var. Diyor ki Ebu Hureyre radiyallahu anh. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem sallâ alâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldı. Fe kebberu aleyhâ erba'an. tekbir aldı. Ve selleme teslimeten vâhideten. Diyor ki Ebu Hureyre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç tane sel e, selam verdi? Bir kere selam verdi. Şekal Bani diyor ki bu hadisi İmam Daru Kutni vel hakim ve hakimden de Beyhak'i rivayet etmektedir. Hadisin diyor senedi hasendir. Yani hadis hasen derecesinde. Ve yeşhedü lehu Mursel Diyor ki bu hadisi aynı zamanda ne olur? Sahibin, mürsel ata İbn-i Sâib. Atâ İbn-i rivayeti şahittir. Tabi'in ne yapıyor? Rivayetidir. Tabi'inin sözü. Rivayet ediyor. Yani Sabi zikretmeden, tabi'in ne yapıyor? Peygamberden rivayet ediyor. Buna ne deniyor? Mürsel deniyor. Bu Mürsel ihtilaflı bir mesele. Mürselle e, amel edilir mi, edilmez mi? Ama şahit olarak ne yapıyor Mürsel? Aslı desteklemesi için kullanılıyor. Buradaki atay-ı Mürseli diyor ki sahip diyor ki atay-ı müsahib enne sallallahu aleyhi ve sellem, sellem alel cenaze teslimeten vahide. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında ne yaptı? Bir tane selam verdiği... Şeyh Halban'a bakın. Ya yani ilim ehli bu şekilde. Görüşünü desteklerken ne yapıyor? Asıl olarak bir hadis getiriyor. İmam Daru't-Tek'den rivayet ettiği, hakimin rivayet ettiği. Sonra diyor ki bu görüşü ata sahibin eee mürsel rivayeti desteklemekte. Diyor ki sonra ve yukavvihi amelu cemaat'in min'es sahabe. Bu görüşü yine şu husus güçlü kılmaktadır. Ya yani bunun amel edilebileceğini bize anlatmaya çalışıyor. Nedir o? Amelü cemaatin mine sahabe. Birçok sahabeden onların bu şekilde amel ettiği rivayet olunduğu için yani tek sağ tarafa da selam ne yapılabilir? Verilebilir. Diyor ki, hakimden naklediyor. Diyor, Ali İbni Abi Talib, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas ve Cabir Abdillah ve Abdullah İbni Ebi Evfa ve Ebu Hureyre ne yapardı? Ennehum kânu yusellimûne alel cinâzeti teslimeten vâhide. Bu sahabeler cenaze namazında, cenaze kaç tane selam verirlerdi? Bir selam verirlerdi. Bu şekilde ne yapıyor? Şey Albani Rahimahullah burada eserler naklediyor. Ebu Davud'un biliyorsunuz meşhur bir kitap var. Mesail. Ahmet i̇bn rivayet olunan, ona sorulan sorular ve cevapları İmam Ebu Davud diyor ki, Semi'tu Ahmed'e Ahmet İbni Anbel'e şöyle sorulurken duydum. Su ile teslimi alal cinaze. Cenazedeki teslim. Selam verme hususunda soru soruldu. Kale hakeza. Ahmet İbni Anbel işte bu şekilde. Walla, wa Boynunu çevirdi. "An sağ çevirdi. Ve dedi ki Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Peki ve Berakatuhu ziyadesi var mı? Yani selam verirken Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuhu diyebilir miyiz? Yoksa sadece Esselamu aleyküm ve Rahmetullah ile itinecek miyiz? Şeyh Albani diyor ki Ve berekatuhu ziyadesi meşrudur, sabittir diyor. Abdullah bin i az önce gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazda iki selam vermesi hususunda iki selam vermesi hususundaki rivayetlerin bazı lafızlarında diyor ne var? Bu ziyade var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Diye selam verirdi. <gülüyor> 85. mesele diyor ki ve sunne, sünnet olan sünnet olan İmamın cenaze namazındaki selam verirken sessiz bir şekilde selam vermesi sünnet olarak. Yani kısık bir ses. selamü aleyküm ve rahmetullah. Sünnet bu. <gülüyor> İmam ve imamu ve men wara'u fi zalika sawa imamın arkasındaki de aynı şekilde Bir hadis Ebu Umame Ebu Umame'den rivayet olan hadiste ne diyor? Sunmayusallimu sirran fi nafsihi hayna yansari. Namazdan çıktığı, çıkacağı zaman, namazı bitirdiği zaman ne var diyor? Sırran. Gizli bir şekilde ne yapar? Selam verir. Ve sunnetu en yef'ala men ver'ahu misle ma fa'ala imamuhu. İmam nasıl selam veriyorsa cemaatin de ne yapması lazım? O şekilde selam vermesi lazım. Sünnet olan da budur. Yine diyor ki Şeyh Albani. Ve lehu şahidun mevkuf. Ebu Umame'nin bu rivayetine ne var? Şahit. Neydi şahit? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama nasıl bir şahit? Mevkuf. Mevkuf bir şahit. Ne demek ki mevkuf? Sahabeden, sahabeden. Sahabenin sözü olarak. Bunu kim rivayet ediyor? Ahracal Beyhaki an İbn Abbas أنه كان يسلمü. Kimden bahsediliyor burada? İbn Abbas'tan. Onun için zaten rivayete ne diyoruz? Mevkuf. Peygamberden olsaydı rivayet ne olacaktı? Merfu olacak. Bakın yani ilmin neyi var? Bir ıstılahı var. Terimi var. Kana يسلم في الجنازه تسليمه خفيه Abdullah ibn Abbas cenazeye selam verir diyor hafi gizli bir şekilde selamlaşacakalban diyor ki ve isnadu hasen Evet Şekalban'ın naklettiği diğer bir mesele ve la tecuzu salatu ala al-cinazeti fi al-awqat al-thalatha alli tuhramu illa Namaz kılmanın nehy yolunduğu haram olunduğu üç vakitte zaruret hali hariç cenaze namazı kılınmak da nedir? Caiz değildir, yasaktır. Ne diyor? Neden bu hüküm? Li hadis Ukbe İbn Amir. Ukbe İbn Amir'in rivayet ettiği o hadisten dolayı. Diyor ki: "Sarasu sa'atin üç vakit vardı. Kane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenhana en nusalli fihinna." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Yenahana en nusalli fihenne. Bizleri o vakit içinde namaz kılmaktan nehy ederdi. Av an nuqbiru fihenne mawtana. Yahut ne yapardı? Ellerimizi bu vakitte defnetmemizi yasaklardı. Hayne tatlu'u'ş-şemsu bazigatan hatta tertafi'. Güneşin doğup yükseldiği vakte kadar. Yani güneşin doğduğu andan başlıyor yükselene kadar. Zeval vaktinde. Güneş tam tepedeyken ne yapardı diyor Aleyhisselatü Vesselam? Batıya doğru meyletmeye başlayınca dek biz buna ne diyoruz? Zeval vakti diyoruz. Öğlen vaktinin giriş, girmesine yakın olan o 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık vakit. Güneşin tam tepede olup o tepedeyken güneş ne yapıyor? Orada bir duruyor. Batıya doğru meyletmeye başlayınca ne vakti giriyor? Öğlen vakti giriyor. İşte o tam tepedeki o vakit esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayı yasaklıyor. Bunun için de cenaze namazı da giriyor. Yani o, tam güneşin güneşin tam yazı, yani belli vakitlerken yaza göre kışa göre değişir bu yani. Ülkeden ülkeye değişir. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب Güneş batmaya girdiği zaman başlar. Batmaya başladığı zaman batana dek. Yani bu üç vakitte güneş tam doğduğunda tam tepedeyken tam, tam batarken batma işlemi başladığı andan itibaren doğma işlemi başladığı andan itibaren tam tepedeyken bu üç vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Namaz kılmayı yasaklıyor ve bu vakitlerde kabir göm kabirlere cenaze gömmeyi de ne yapıyor? Yasaklıyor. Peki bu rivayeti İmam Müslim rivayet ediyor. Ebu Avane sahim de rivayet ediyor. Ebu Davud nesai tirmizi rivayet ediyor. Beyhaki rivayet ediyor, İbn Mace Beyhaki rivayet ediyor, İmam Muhammed İbn Ahmed. Hepsi de kimden? Oley İbn Rabah. Rabah'tan, Rabah yoluyla Ukbe İbn Amir'den sahabeden. Tabii Beyhaki'nin ziyade lafızında rivayet etmiş olduğu hadisin ziyadesinde şöyle var. Diyor ki: "Kulle Ukba e yudfanu bil leyl." Peki, geceleyin karanlıkta cenaze gömülür mü? Soruyor Ukbe İbn Amir'e. Diyor ki: "Naam." Evet yani gece cenazenin gömülmesinde yahut da gece cenaze namazının kılınmasında bir beis yok. Beis hangi vakitlerde bu evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikretmiş olduğu bu vakitlerde. Kaddufine Ebu Bekir'in billeyl diyor ki Ukbe radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu an ne zaman gömüldü? Gece gömüldü. Gece gömüldü. Şeyh Ablan ki bu rivayetin isnadı da ne? Sahih. Hadis bi umum iyi, yani müsalat al cınaze hadisin umum ifadesine de bakıldığında hadis diyor, cınazen namazını da kapsamaktadır. O halde ifaime hususabe sabededen yaptı, bu şekilde bu hadisen bu hükmü aldı. Hatta bir diyor ki, maâlim işte bunda, "Vakitlef al nasa fi jwaazı salati al والدفن في هذه الساعات vakitte cenaze namazının kılınması ve defnedilmesi konusunda iktilaf ettiler fezehebe akseru ahli ilim çoğunluğu bu vakitlerdeki cenaze namazı ve defn olmasını ne gördüler mekruh gördüler yani bu ata'nın nakhai'nin sevrinin, reyye sahabının, reyye görüşleri olan uh, ilim ehlinin. İmam Ahmet'in ve İshak İbn-i görüşü bu. Ve Şafii mezhebi ise İmam Şafii'se ne yapıyor? Yara salata ve defne fî eyye sa sa'atim min ev nehar. i̇mam Şafii'ye göre günün 24 saatinde Cânâze, namazı, e olması, ne yapılabilir? Cenaze namazı kılınabilir ve gömülebilir. Kavlu'l-cema'ati evlâ. Kattâb diyor ki Şafii olmasına rağmen. وَقَوْلُ cemaati, اَوْلَا Çoğunluğun görüşü daha evladır. Neden? Çoğunluk olduğu için mi? Hayır. لِمُوَافَقَةِهِ الْحَدِثِ Hadise muvaffak oldukları için, hadise isabet ettikleri için onların diyor, görüşü nedir? Daha evladır. Çünkü hadis ortada, net. İlim bakın arkadaşlar, ilmi böyle okuyorlar. İlmi bu şekilde müdaresi ediyorlar, kendi aralarında bu şekilde tedris ediyorlar. Taaslup yok, ben şafiğim. Şafii de madem böyle söylemiş Ben hadise de muhalefet ediyorum bu kadar Cumhura çoğunluğa da muhalefet ediyorum Yok, Diyor ki Hattaabi kaül cemaati ev adı geçen topluluğun görüşü daha evladır niçin li muvafakatii el hadiz uyduğu için Hadise muvafık olduğu için ça kalban diyor ki veminhu Alemu buradan da anlaşılıyor ki anne dahavan nevi imamı nein iddiası Cenaze hadis-i bil icma. A. Cenaze namazının bu vakitlerde kılınabileceğine icma ile de, delil olarak yani icma ile da, iddia etmesi nedir diyor Şeyh Albani? Vehm minhu rahimehullah. Onun tarafından yapılan bir vehm, yanılgı. Çünkü bak icma olsaydı ne olması lazımdı? Bir söz birliği olması lazımdı. İcma demek ne demek? Söz birliği. Ama bakıyorsun ki bir tarafta ata ve nâkai, İmam Muhammed, İmam İshak, ashabı râîh, aksini söylüyor. İmam Şafii bu namazın bu vakitlerde kılınabileceğini söylüyor. İmam Nevi de vehmediyor, yanılıyor, yanılabilir insandır, alimdir. değil mi? Ama edep ahlak neye gerektiğiyse, Şakalbani diyor ki buradan da anlaşılıyor ki İmam Nevi rahim Allah icma nakletse de onun buradaki bu konudaki nakletti icmânedir, bir vehimdir bir yanılgıdır. Durum ortada. Yani kalkıp da İmam-ı çok büyük bir alim icma naklettiyse hata etmez. İmam-ı Şafii çok bir alim iştahat ettiyse hata etmez diyerek ne yapılmaz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi, sözleri bir kenara bırakılmaz. Evet. Geliyoruz kitabın 14. meselesine. اَدَّفْنُوا <gülüyor> وَتَوَابِعُهُ defin ve define bağlı olarak ölünün defnedilmesi ve defnedilme işlemiyle alakalı olan meseleler. Tabii ona geçmeden önce kısaca tekrarlarsak 4 tekbir alarak cenaze namazını nasıl cenaze namazını nasıl kılıyoruz? Allahu ekber deyip ne okuyoruz? Evet. Fatih okuyoruz. Subhaneke okumuyor muyuz? Subhaneke okumuyoruz. Ne subhaneke okuyoruz ne de vecelle senau okuyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıyor? Subhaneke'yi okumuyor. Fatiha ile başlıyoruz ilk tekbiri. Allahu akbar. İkinci tekbiri aldığımızda ne yapıyoruz? Salavat İbrahimiyye. Salli ve okuyoruz. İkinci tekbirde. Allahu akbar. Ellerimizi kaldırıyor muyuz? Kaldırmıyor muyuz? Neye binaen ellerimizi kaldırıyoruz? Neye binaen ellerimizi kaldırmıyoruz? Kim Kim hatırlıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini kaldırdığına dair bize ulaşan bir rivayet var mı? Evet. Cenaze namazında Allah Resulullah aleyhissalatü vesselamın tekbirlerde ellerini kaldırdığına dair bir rivayet var mı? Evet. Hatırlayın. Yani sorunun cevabı evet ya hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini kaldırdığına dair bir rivayet yok. Cenaze namazındaki tekbirlerde. Peki Kaldıranlar neye göre kaldırıyorlar? Yok. Kıyastan öte bir daha, bir daha şey var. Kaldıranlar ellerini madem Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den nakl olan onun ellerini kaldırdığına dair bir rivayet yoksa ellerini kaldıranlar neye göre kaldırıyor? İşte o kıyas dedi. Evet. Kıyastan öte bir şey daha var. Zikretli şey kalbahane kitapta. Sahabeden Ebu Hurayra'den ve Abdullah ibn Ömer'den ne var? Onlar cenaze namazını kılarken ne yaparlardı? Ellerini kaldırırlardı. Şeyh Albani Rahimahullah ne diyor? Ev, evla olan elleri kaldırmamaktır. Ama kim de, kim de bu sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördükleri için namazda ellerini kaldırdıklarına inanıp ellerini kaldırıyorsa ellerini tekbirlerde kaldırmada bir şey denmez. Yani doğru olan görüşte bu arkadaşlar. Yani Abdullah İbni Ömer, Ebu Hulayra gibi sahabeler ellerini kaldırıyorsa bizler sahabelerin hakkında ne arıyoruz? Husnuzan ediyoruz. Onlar bu konuda peygamberden bir şey gördüler ki onu bu şekilde yaptılar kanaatinde olup bizler de ne yapıyoruz Onlardan rivayet olduğu şekliyle ellerimizi kaldırıyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sabit onun ellerini kaldırında da bir rivayet var mı elimizde? Yok. Üçüncü tekbir aldığımız zaman, Allahu akbar dediğimiz zaman ne okuyoruz? Cenaze duası okuyoruz. Şeyh Albani'nin öğrendikten sonra bilen için farz dediği dua. Öğreneceksin yani. Yok bu işin şey. Ondan sonra dördüncü tekbir alıyoruz. Dördüncü tekbirden sonra ya sağa ve sola selam veriyoruz ya da ne yapıyoruz? Sadece tek selam veriyoruz. İkisi de sabit mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. İkisi de sabit. Bundan sonra dileyen beş tekbir daha alıp namaz kılabilir. 7 de alır. Ondan sonra dokuz da alabilir. Bunların hepsi rivayetlerde sabit mi? Sabit. Evet. Gelelim defin işlemine. Şeyh Albani diyor ki Ve yecibu defnul meyyit Velev kâne kafiran." Ölünün defnedilmesi gömülmesi nedir? Vaciptir. Ve ki diyor ölüne oza. olsa kafir olsa bile. Yani toprağın altına gömün. Ne yapmasın? İnsanlara en azından kokusuyla eziyet vermesin. Tabi Allahu Teala'nın bir lütfu arkadaşlar. Yani her gün olağan bir şekliyle cereyan ettiği için belki bize çok normal gibi geliyor ama yani toprağa gömülen insanların toprak tarafından yenilerek tüketilerek eritilmesi Allahu Teala'nın biz hayatta kalan yeryüzünde yürüyen yaşayan insanlara bir lütfu. İşte biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Özal'ın kabri açıldığında Türkiye'de işte ne oldu? Onun vücudu çürüdü mü, çürümedi mi? Ne oldu? gibi tartışmalar yaşanırken ben bir yazı okudum. O yazıda diyor ki, yani ilk insandan günümüze gelen insan sayısına bakıldığı zaman, nüfusuna bakıldığı zaman bu tahmin bunlar. 108 milyar insan gel geldiği söyleniyor. Yeryüzüne. Belki Daha fazla. Bunlar hep tahmin çünkü net bir şeye ulaşılması mümkün değil. Ama o haliyle bile ne kadar çok bir sayı değil mi? Ve bu insanlar toprağa gömülüyorlar. 108 milyar insan belki 308 milyar insan belki 508 milyar insan sayısını bilmiyoruz. Bunlar toprağa gömülüyorlar ve bu toprak bunlara ne yapıyor? Yok ediyor, eritiyor. Siz şöyle düşünün Allah Teala bu topraktan bu özelliği aldığını düşünün. Yeryüzü ne olur? Kokar. Geçilmez. Değil mi? Öyle bir yani denge kurmuş ki Allahu Teala gömülen ölüleri toprak alıyor. Bitiyor yani. Kayboluyor gidiyor. Ve kıyamet günü Allah Teala ne yapacak onları bulunduğu yerlerden? Ne yapacak tekrardan diriltecek. Yani Allah Teala gerçekten Rahman ve Rahim. Onu görüyorsunuz. Her şeyde de zaman, düşündüğünüz zaman çok büyük yani merhamet var, rahmet var. Şekal Bani Rahim Oğla, burada Bedir Savaşı'nda öldürülen Mekke müşrikleri ile alakalı rivayeti naklediyor bize. Biliyorsunuz Mekke müşrikleri bir çukura, bir kuyuya götürülerek ne yapıyorlar? Oraya gömülüyorlar. Oraya atılıyorlar. Tabii, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç tane Mekkeli müşrik lideri var? 24 tane Kureyş'in önde geleninin ne oluyor? Canı alınıyor Bedir Savaşı'nda. Az değil arkadaşlar. 24 tane önde Mekkeli müşriklerden ne var? Alın, canı alınmış, kellesi koparılmış insan var Bedir savaş. Henüz daha yeni yapılan bir savaş. Müslümanlarla Medine'ye geldikten sonra Müslümanların ilk yaptığı savaşlardan bir tanesi Peygamberimizin başında olan ordu komutanı olarak yaptığı düzenli savaş. Diyor ki rivayette "Fejurru <gülüyor> bi'rculihim" Ne oldu bu Mekke müşrikleri? Ayaklarından sürütül sürülerek, sürtülerek, çekilerek götürüldü. "Fi tuwan min atwa Bedir'deki o kazılmış, o kuyular var. Tam açılmış kuyular var oralara habis muhabbet pis o pis o yerler pis yerler bazıları alı bazı. Ne yapıyor? Bunlar bu pis bir şekilde üst üste konularak ne yapıyor? Çukurlara götürülüyor. İlla ma kana min Umeyye min Umeyye bin Halef. Umeyye bin Halef Haric. Niye? Diyor ki fe innehu intafakha fi dir'ihi. Vujudu leşi ne yapıyor? Şişiyor giymiş olduğu zırh var. O zırhın içinde ne yapıyor? Sıkışıp kalıyor. Fezehbu bu Yani çekiyorlar, oynatıyorlar. Fetezayele. Parçalanmaya başlıyor. El kolu, organları korkmaya başlıyor, parçalanmaya başlıyor. Bakın ölüme bakın arkadaşlar. Faqarruhu oldu şeklinde bırakıyorlar ve alqav alayhi ma gayyebuhu min turab min at-turab hijara sürükleyip götürmekten vazgeçiyorlar. Bu müşriyi, bu kafiri olduğu yere bırakıyorlar. Üzerine ne yapıyorlar? Toprak atıp, taş atıp üstünü örtüyorlar sahameler. İşte bu nasıl diyor ki kâfir de olsa ölen kişi ne yapılır? Dömülür, toprağa bırakılır. Tabi yani görüyorsunuz arkadaşlar bu 24 tane kelle ne uğruna kesiliyor? tevhid uğruna kesiliyor. La ilahe illallah uğruna kesiliyor. Bu insanlar ısrar ediyorlar. İlla da diyorlar ki biz ibadet ettiğimiz ilahlarımızı ne yapmayız? Bire indirmeyiz. Ne diyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Onlar ne, ne dediler? Ece'alel alihete ilahen vahida Bu ilahları bire mi indirecek? Bakın yaratı, yaratıcıları demiyorlar. Niye? Çünkü yaratıcı onlarda da bir. Müslümanlarda da bir. Tek yaratıcı Allah. Ama ilah ibadet olunan. ibadet olunan nedir? Çok. Çok onlarda. Ondan dolayı Ece alel aliheta vahiden bütün ilahları tek bir ilaha mı indirdi? şey on ucab. Bu ne acayip bir iş işte diyorlar. Kalkıyorlar ta Mekke'den işte Medine'ye savaş için geliyorlar. Bedir Savaşı'nda olsun, tabi Şam'dan dönen kafileyle alakalı. Yaşan olaylar akabinde ...Uğud olsun, Hendek olsun... ...bunların hepsinde ne var arkadaşlar? Şirki müdafaa var. Yani şirk ile tevhidin mücadelesi. Mal, mülk, toprak... ...mücadelesi değil bu mücadele. Bu mücadelenin hepsi... ...tevhid şirkin mücadelesi. Bunu böyle şey yapmak lazım. Görmek lazım. Ve bu insanlar zırhın içinde şişmiş, patlamış olan... bu ibn kalef, düşmanlık yaparken... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme... ...ne üzerine düşmanlık yapıyor... Tevhid ve şirk. Ne diyor? Kur'an okulunduğu zaman ne yapın diyor? Gülür, gürültü çıkartın diyor. Allah-u Teala onlardan mesela. Gürültü çıkarıyorlar. Niye? Ta ki insanlar ne yapmasın? O Kur'an'a kulak verip de tevhidi almasınlar. Tevhidi almasınlar. Çünkü Kur'an'ın hepsi ya tevhid ya şirkten sakındırma değil mi? allah Teala ya rubi, rubi, rubi, rubi sıfatıyla onları vuruyor. Siz diyor rubiviyeti kabul ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu kabul ediyorsunuz. Ondan dolayı bunun lazımı, bunun gereği nedir? uluhiyyette kabul etmeniz. Etmiyorsanız burada o zaman sizden var çelişki içindesiniz. Değil mi? Ya yuhannas, ey insanlar, u'budu rabbekum. Ey insanlar, ne yapın? <gülüyor> Rabbinize ibadet et. Ellezî khalagakum vellezîne min qablikum. Sizleri ve sizden öncekileri yaratan ve sizin bildiğiniz, ikrar ettiğiniz, kabul ettiğiniz Rabbinize ne ibadet İbadet edin. La'allekum tettekun. U'allezî khalagakum ma fil ardı cemiyâ. Yeryüzündeki her şey sizin için yaratan odur. Siz de bunu kabul ediyor musunuz ey müşrikler? Evet. Vallazi halakalakum ma fi'l ardı cemian. Nasıl ayet? ve sellem. Allazi cealalekum el ve firaş, döşek yapan. Ve's sema'a bina yapan, çatı yapan. Fu anzelna mines sema'i ma'an. Göktenize yağmur yağdıran. Fa akhraja bihi min bu su ile, yağmur ile çıkaran odur. Sizler bunu kabul ediyor musunuz ey müşrikler? Ediyorsunuz. O zaman Evet Fela tecalu Bakın Allah Teala ne yaptı hemen? Onları susturacak. ilzam ediyor. Fela tecalu. O halde ne yapmayın? Fela tecalu lillah Allah Teala'ya eşler. Neyde eşler koşmayın? Nasıl ki yaratmada yağmur yağdırmada yeri size döşek kılmada, göğü size bina kılmada, size meyveleri çıkarmada eşler kılmıyorsanız uluhiyette de, ibadette de ona eşler kılmayın. Antum entum ta'lemûn. Bile bile. Neyi bile bile? Neyi biliyorsunuz? <gülüyor> Rububiyeti biliyorsunuz. Urbubiyetini bildiğiniz halde, bunları kabul ettiğiniz halde, eşler koşmuyorsanız, uluhiyetinde de ne yapmayın? <gülüyor> eşler koşmayın. Bu bu kadar açık arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in tümüne baktığınız zaman İbn-i kayy -i, da dediği gibi ya tevhid anlatır, ya şirkten sakındırır, ya da tevhid ehlini verilen müjdeleri anlatır, ya da Şirk ehline verilecek olan cezaları anlatır. Onun için ne diyor Umay ibn ve diğerleri? Valgav fih. Kur'an okunduğu zaman ne yapın? Gürültü yapın. Susturmaya çalışıyorlar yani. En azından susturamazsak da diyor. Gürültü yapalım da ne olmasın? Anlaşılmasın. Anlaşılmasın duyulmasın. Ama akıbeti ne oluyor? Bakın arkadaşlar bu insanın, bu insanların akıbeti bir çukura atılıyorlar ayaklarından çekilerek. وَكَانَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا ذَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَا بِالْعَصَةِ فَرَةَ لَيَالٍ Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de üç gün kalıyor savaştan sonra. Diyor ki sahabe, aleyhisselatü vesselam bir yere geldiğinde diyor, ne yapardı? Orada bil arasa. Arasa ne demek arasa? Hani arasat kıyamet kıyamete diyoruz. Kıyamet günündeki o geniş alan, insanların toplanacağı yer. Arasa, Türkçedeki neyin karşılığı arkadaşlar? Arsa. Arasah. Arapçadan geçme. Aleyhisselatü Vesselam geniş bir yere çekilip orada üç gün kalıyor. Lema kâne bi bedrin el yevmi sâlis emara bi rahileti feşudde rahlehe. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam artık tamam. Bineğimi hazırlayın. Gidiyoruz. Bakın burada Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşrikleri. Ömer dinle. Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklere ne yapıyor? Başlarına geliyor şimdi o çukurun başına gelecek. Diyor ki sahabe geldi diyor bir çukurun başına ve diyor Mekkeli müşriklere isimleriyle seslenmeye başladı Aleyhisselatü Vesselam. İsimleri ve babalarının isimleriyle sesleniyor. Bakın. Diyor ki sahabe diyor ki Ceyyefu Halbuki onlar o üç gün içinde hava sıcak o toprak sıcak. Ne oldular? Ceyefu Çürüdüler, kokuştular, leş oldular. Aleyhisselatü Vesselam sesleniyor. Ya Eba Cehl ibn Hişam وَيَا عُتْبَتَ بْنَ رَب۪يَعَ وَيَا شَيْبَتَ bin Rabi'a, وَيَا وَلِيْدِ بْنَ bin Aleyhisselatü o zaman ölmüş olan insanlara sesleniyor. Tabi bu mesele ileride gelecek tefhid derslerinde. Bugün de azıcık değineceğiz. Ne diyorlar bu hadisi getirenler? Diyorlar ölüler ne yapar? İşitirler. İşitirler. Çünkü işitme, işit, işitmeseydi ölüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara seslenmezdi yani bakın delil sahibi bir delil. Ama istidlal doğru mu? Bakın delil ayrı istidlal ayrı. Yani delil ortada evet. Peki bu ölülerin mutlak olarak genel olarak her seslenilene işiteceğinin delili olur mu? Buna istidlal edil, yapılır mı? Gelecek o. O gelecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ey surrukum ennekum ata'tumullaha ve rasulehu Allah'a ve Rasulüne itaat etmeniz, etmiş olmanız sizi mutlu eder miydi yani? Şu an artık gittiniz. Ne düşünüyorsunuz tarzında yani? Allah'a ve Rasulüne itaat etmeyi etmiş olma, olsaydınız da mutlu olur muydunuz? İnna ka duja dinama wa adana Bizler şu an Rabbi'mizin bize vaad ettiği şeyi hak, hak olarak bulduk. Rabbi'miz bize vaad etti, nusret dedi, yardım dedi. Biz hak ile bulduk. Fe hel vejdtum ma vaadakum rabbukum hakka? Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu siz şimdi orada? Kala diyor ki sahabe fe semi'a Umar qawlan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duyuyor. Ne duyuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öllalle konuşmasını duyuyor. Diyor ki Ömer diyor ki Ya Resulullah ma tekellemü min ejsadin la arvaha laha? Ha hel yesmaun? Sen diyor ruhları bedenlerinden çıkmış cesetlerle mi konuşuyorsun? Onlar seni duyuyorlar mı? Yakulullahu azze ve celle inneke la tusmiu'ul mevta. Yani diyor ki Allah Teala demiyor mu? Sen inneke la tusmiu'ul mevta. Ölülere ne yapmasın? Çıtıramasın. Başka bir ayette men fil kubur. Kabirde kimlere ne yapamazsın işitiremezsin. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki مَا bi بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ minhum." Benim söylediklerimi Sizler onlardan daha çok iyi işliyor değilsiniz. Yani onlar da aynı sizin kadar ne yapıyorlar? Benim şu anda söylediklerimi işliyorlar. Bakın bura, buraya dikkat edin. Benim söylediklerimi. Bu burada ne var? Bir işaret var. Yani ilim el diyor ki burada onlara özel bir durum var. Resulullah'a özel bir durum var. Husiyet. Resulullah'ın söyledikleri onlara ne yapılıyor? İşitiliyor. Yoksa asıl olan genel olan nedir? Hüküm. Ölülerin i̇şitmemesi. işitmemesi. Ölülerin işitmemesi. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki benim söylediklerimi... Bakın kimin, kimin sözleri bu? Resulullah'ın kendi sözleri. Onlar sizler diyor onlardan daha iş, iyi işitiyor değilsiniz. Yani. Aynen. Hayır mısınız? Onlar işitiyor şu anda. اِنَّهُمُ الْاَنْ لَيَعْلَمُونَ اَنَّ الَّذ۪ي كُنْتُ اَقُلْ لَهُمْ لَهُوَ Onlar şu anda biliyorlar benim söylemiş olduğum bu hakkı bir rivayet onhem an la bir rivayet diyor ki onlar şu an ne yapıyorlar işitiyorlar duyuyorlar gayre annum la istatiun en yerrdu alayhi şeye ancak onlar şu anda diyor bana cevap veremiyorlar evet katâ diyor ki ahyahumullahu lahu hatta esmauhum kavluhu Allah Teala onlara o o anda hayat verdi olları ta ki onlara işittirdi peygamberinin sesini çünkü diyor bununla ne yaptı? Peygamber onları azarlamış oldu. allah Teala onları azarlatmış oldu. Ve tasgiran küçümsemiş oldu. Ve nekmeten onlara ne oldu? Böyle bir azarlama oldu. Ve hasreten wededenen pişmanlık oldu. Evet. Bu rivayet İmam Bukhari'nin rivayeti. Bu lafızlar İmam Müslim'in lafızları. Hadis sahih hadis. Ee, buradan da görülüyor ki arkadaşlar. Buradan da görülüyor ki Bedir ashabı, Bedir'de öldürülen müşrikler ne yaptılar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i işittiler, duydular. Bir diyor ki, Şeyh Albani Rahimahullah'ın söylediğini nakledelim ilk önce. Diyasınız, el <gülüyor> ayatul beyyînâd fi adem Sema'il semaîl diye bir kitap var. Şeyh Albani bu kitabın mukaddimesinde diyor ki, yani Ölülerin işitmeyeceği ile alakalı apaçık deliller adlı kitabın mukaddimesinde diyor ki: والتحقيق tahkik olaya tahkik yaptığımız zaman meseleyi bütün delilleriyle etraflıca incelediğimiz zaman enel edilletu minel kitabe ve sünne kitap ve sünnetteki delillere bakıldığında ala enel mevta la yesmaun ölüler ne yapmaz? İşitmezler. Bu da هو الأصل Nedir? Asıl Bu asıl olan kaide budur. Kural budur. Sen kabirde olanları işlemesin, Sen ölülere ne alamazsın? Du du duyuramazsın. Bunun gibi birçok ne var? Ayet var. Fe idâ sebete ennehum yesmeûne fî ba'dil ahval. Ancak bize sahih yollarla onların bazı haller ve durumlarda işittiği nakl olunuyorsa eğer ne gibi mesela? Bedir'dekinden daha farklı bir rivayet daha var. Ne gibi? Ölü kabrine gömüldüğü zaman ne haber? Geri giden insanların ayak şeylerinin, ayakkabılarının seslerini, yere vuruşlarını ne var diyor Resulullah Duyar. Demek ki bunu da duyuyor. Tamam. Diyor ki izadı iza diyor enhum yesm'un fi ba'd ahwal, bazı hallerde, bazı durumlarda onların duyduğu sabit ise, kemâ fi hadis ni al ni'al, ayakkabı sesleri gibi veya أن بعضهم سمع في Belli bir vakitte duydular. kemafi fi kalip bedir çukurların çukurlarında duyanların du, du, du, duydukları gibi. Felâ yenbâgî en yüce'le zâlike Bu istisnai rivayetler ne Bir asıl olarak, bir kaide olarak buradan hareketle ölüler duyuyor kuralı çıkamaz diyor, çıkarılmaz. ve yukâl olsa olsa şöyle denir. أن أن الموتى يسمعون فإن فإن الموتى لا يسمعون فإن قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية denir ki ölüler işitmez. genel kural budur ancak bazı özel durumlar vardır ki bu özel durumlarda ölülerin işittiği ne yapılmıştır bizlere nakl olmuştur Belhakkı أنه يجب أن تستثنى منه على قاعدة diye bu şekilde şey kalbani devam ediyor. Daime'nin bununla alakalı bir fetvası var. Sorulunca Lejne Daime diyor ki bu konuyla alakalı Evet. Bu konuyla alakalı diyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir çukurlarındaki ölülere seslenmesiyle alakalı sözü diyor. Onun hususiyetlerindendir. Allah Teala'nın özel kılmış olduğu husyetlerden de. Çünkü bizler biliyoruz ki entedhum la yesma'u du'akum ayetler de Allah Teala. Onlara dua etseniz onlar sizin dualarınızı ne yapmazlar. İcabet et duymazlar. Velav semi'u duysalar bile varsayılsa mestecabu lekum size icabet edemezler. Ve yevmel kıyameti kıyamet gününde ne bir Yakfurune bişirkikum sizlerin şirkini inkar ederler. İşte bu delillerden dolayı diyor ki Lejne-i Daime. Peygamber Aleyhisselatü bu Bedir ashabına, Bedir'deki ölen cenazelere seslenişi özel bir hususiyettir. allah Teala onlara ne yapmıştır? Onu duyurmuştur. Ancak genel olarak bakıldığında ölüler, mezardakiler ne yapmazlar? İşitmezler. Tabii bizim konumuz bu değil ama ne yaptık? Madem delili zikrettik, bazılarının kafasında ne olabilir? Şüphe hasıl olabilir. O şüpheyi Yok etme adına öğrendik ki e, ne yapılmaz? E, ölüler işitmez. Tabi buradan konumuzla alakalı olan mesele neydi? Kafirlerin, kafirlerin de öldükleri zaman gömüleceği toprağa gömüleceği. Bununla alakalı Şakal Bani Rahim Allah'ın ikinci deliliği zikrediyor. O da Ebu Talib'in öldüğü zamanki durum. Ali İbni Ebu Talib anh, diyor ki Ebu Talib ölünce Ataytum Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize geldim diyor. Dedim ki: "İnne ammake şeyh." Senin diyor amcan, yaşlı amcan, addal bir rivayette addal. Sapık. Niye sapık diyor babasına? Ha. Ebu Talib'e niye Ebu Talib'i e şey diyor? Osman olmalısın. Kadmata öldü. Hemen yuvarihi. Kim diyor onu defnedecek? Kim gömecek? "İzahb fawarihi kitfe unun abtulrajum. Sıma la tuhdid şeyan hatta taatini. bana gelmeden ne bir şey yapma. Bana şöyle dedi. "İnsanoğlu muhakkak bir şey yapmaz. Bana şöyle dedi. bir şey yapmaz. Bana şöyle dedi. "İnsanoğlu muhakkak bir şey yapmaz. bir şey yapmaz. Bana Müslümanlar, hatta bugün İstanbul'da bile ne camisi var? Bu Talip camisi var. Allah Rasulullah Sallallahu ne diyor? Bakın, bu Talip diyor, "Ma'te Mushriken, Mushrik olarak öldü." Hafız Ibn Hacer diyor ki, "Vakfetu'ala juz'ın jama'uh bazı âhli'r-râft ekser fihî min al-ahadîs'ı'l-vaheed adâl'ı'ala İslam abi Talip." Hafız Ibn Hacer bakın 800 sene önce yaşamış bir ilim ehli. Yaklaşık 800 sene önce yaşamış bir ilim ehli. Diyor ki, Rafizilerin diyor bir araya getirip toplayıp derlediği bir hadis kitapçığına diyor karşılaştım okudum. Orada diyor bir sürü vahiy uydurma, kezip, yalan diyor rivayetler toplamışlar. Ne anlatmaya çalışıyorlar? Ebu Talib'in Müslüman olduğunu anlatmaya çalışıyor. Wala yasbutu min zalika şey. Bununla alakalı Ebu Talib'in Müslüman olmasıyla alakalı hiçbir şey sabit değildir. O billahittaufik. Ben diyor ne yaptım? Başar Allah'tandır. Wakar lakas tuza ile kafiyetajimet kitab kitabet isab'e. İsabatlı kitapta diyor ebtalibin tercümesinde bunları ne yaptım zikrettim. Kale fevarihi, kale iz hep fevarihi diyor ki git ne bunu toprağa gömdüm. Kale fevariyi tosun meteyi to. Toprağa gömdüm geldim. Kale iz hep fakta Git pekamız git şimdi şimdiye kangusur al. La Sümme la tuhdiz şeyen hatta ta'tiyani. Sonra diyor hiçbir şey yapmadan bana tekrardan gel. Kâle faqtasaltu sümme ataytu. Kâle fedâ'a li bi Ma yasurruni en li biha humran. N'am. Sonra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldim gusul aldıktan sonra bana öyle dualar etti ki beni yapmış olduğu dualar o kadar memnun etti ki yer yüzü dolusunca kırmızı şeyim olsa, develerim olsa bu kadar sevinmezdim diyor. Okân Ali izâ ghasala meyt ightasal. Ali radıyallahu anh ölü yıkadığında ne yapardı? Gusül alın. Bunun hükmünü anlatmıştık. Neydi bu cenaze yıkan kimsenin gusül alması? Farz mıydı, sünnet miydi arkadaşlar? Evet. evet. Mustahap olduğunu zikretmiştik. Sünnet olduğunu söylemiştik. Evet, bu iki rivayetten de anlaşıldığı üzere ne yapılır? Kafir de olsa ölün cenazesi gömülüyor. Tabii ihtiram yapılmaz yani. ihtiram derken Öyle ölünen, şeyin Müslümanın cenazesi açıldığı gibi öyle lahat yaparak yahut da şak yaparak öyle özel bir özen gösterilmez olduğu gibi ne yapılır? Bir çukur kazılır, çukurun içine ayaklarından sürüyerek ne yapılır? Atılır. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şeykal bundaki, "Vallahi utfanu Müslümanun, ma kaafir, valla kaafirun, ma Muslim." Müslümanla kafir yahut da kafirle müslüman aynı kabre gömülür mü? Gömülmez. Bu meseleyle alakalı ne yapacağız? Konumuza devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah.